Hava serinleyince demirler de soğudu. Dizlerim sızlamaya başladı. Artık yarına kaldı her şey. Fırına da yarın giderim. Alışverişi de yarın yaparım. Kuşlara biraz hazırlayayım. Neredeyse gelirler. Onlar gelmeden yiyecekleri hazır olmalı. Bir başka gün kaldığım yerden devam ederim. Ertesi gün akşama doğru. Gece yarısı olmadan yalnızlığa gömülürcesine doğmadığı topraklarda ölen Ferenç Galkuçin'in eli kapının koluna uzanmış, öteki eli ise yazıp gönderemediği ya da göndermediği birkaç mektubu tutuyordu. Her akşam büküp yastığının altına koyduğu ve saat başı bir tane içtiği on sigaradan da sekizi yastığının altında duruyordu. Bir de altı yanan tencere iyice siyahlanmıştı. Evam Evam Denhak 2 Aralık 1966 15 yaşına bastığın gün yazıp da gönderdiğin mektubuna yanıt olması dileğiyle bu mektubu yazıyorum. Bütün yaşamın boyunca seni dört veya beş kez kucağıma alabilmişim belki de. Birkaç kez de oynamış olabiliriz. Yani bana baba diyebilmen için çok şey yapmış değilim. Ama sen yıllar sonra da olsa bana baba diyerek mektup yazmışsın. Bunca zamandan sonra dönüp sizlere baba olabilmem çok uzak bir ihtimal. Sona dönüp de annenin hayallerine bile karışmak istemem. Bana yaşamından söz ettiğiye yazmışsın. Hangi yaşamımdan? Burada gece gündüz çalışmak var. Ben de yalnızlığımdan hınç almak için gece gündüz çalışıyorum. İşe başladığım zaman da bir dakika dinlenmiyorum. Benimle çalışan Hollandalılar dünyayı kurtaramazsın diyorlar. Ama ben dünyayı değil, yalnızlığımı kurtarmaya çalışıyorum. Evan, bana fotoğrafını gönder. Çünkü sadece küçüklük fotoğrafın var, o da yüreğimde. Gözlerinden öperim, baban. <Gülüyor> Evam, Haag, 10 Ağustos 1974. Aslında ne yapacağımı ve ne istediğimi bilmiyorum. Bu mektubu yazmak için kendimi epeyce zorladım. İnsanın kararsız olması çok kötü. Sizlere özlemim çok büyük ama oradaki yeni yaşamı hiç tanımadım. Tanıdığım tek şey esirlik. Onca yıl esirlikten sonra korkularımı hala yenmiş deydim. Oralara gelmek, acı anılarımı yeniden anımsamak istemiyorum. ''Fakat senin ısrarlı mektuplarından sonra Dağana' da diretmeye başladı. O da benim doğduğum yerleri görmek istiyor. Bu yüzden günlerce düşündüm. Dün geceye kadar kararsızdım. Ama gece yarısı yüreğimde bir şeyler oldu. Ağrıya sızıya benzeyen bir şey. Ama ikisi de değildi. Sanırım doğduğum yerlere özlendi. Çünkü gelmeye karar verdik. Madem annen de kendine yeni bir yaşam kurmuş, gelmemizin kimseye bir zararı olmaz.'' Sanırım senin yanında kalabiliriz. Evam, oradaki yeni yaşamı yukarıda belirttiğim gibi esirlik olarak tanıdım. Uzun bir yolculuktan sonra Ruslar da bir gün bizi Almanlar gibi evlerimize gönderdiler. Herkes evine gitti ama benim gidecek bir evim yoktu. Çünkü son gelişimde annen açıkça evde yerimin olmadığını söylemişti. Ben de yerimin olmadığı eve dönmek istemedim. Aylarca yolculuktan sonra Almanya'ya geldim. Bir süre kalınca bütün Almanları, bizi tutsak edenlere benzetmeye başladım. Öyle olunca da Almanya'dan ayrıldım. Hollanda'da uzun süre yalnızlığa direnmeye çalıştım. Hep düşüncelerimde geri dönmek vardı ama her gün bu düşünce azalıyordu. Bir gün bu düşüncenin bittiğinin farkına vardım. Dönmek istiyordum ama nereye, kimin yanına? Bir süre böylesi bir boşlukta yalnız yaşadıktan sonra yalnızlığımı paylaşacak birini buldum. Adım, onunla yaşamı paylaşıp gidiyoruz. Gelince Dana'yı sen de tanıyacaksın. İyi bir insan. Yakında görüşmek dileğiyle gözlerinden öpüyorum. Baban. Güzel kızım, Denhak, 20 Mayıs 1988. Bu mektubu hastaneden yazıyorum. Doktor Ejzenga getirmiş beni buraya. Uzun zamandır yatıyorum. Günlerce yoğun bakımda kalmışım. Buraya nasıl getirdiklerini ise hiç bilmiyorum. Doktor Ejzenga'yı yıllardır tanıyorum. Benim ev doktorumdur. Düştüğüm zaman ona haber vermişler. O da hastaneye getirmiş. Zaten onu gördükçe yaşama gülümsüyorum. Diğer zamanlardaysa felçli halimi ve başkalarının elinde kalacağımı düşünüyorum. Aslında bu sabaha kadar öyle düşünüyordum. Ama bu sabah ayağa kalktım ve yürümeye çalıştım. Beni fizyoterapistler hareket eden kısa bir bantla yürüttüler. Ama o kısa bant bana dünya kadar uzun geldi. Bundan sonra seni ve çocuklarını da düşünüp iyileşmek için çaba göstereceğim. Belki sizi görme umudu bana güç verir. Biliyor musun, şimdi bir insana o kadar çok ihtiyacım var ki, şöyle çevremde dolaşacak birine, keşke na yaşasaydı. Kızım, gelebilirsen gel. Gözlerinden öperim Baban Öteki mektuplar ıslak ve buruşuktu Güneş battı kendi yolunda Sarı ardıç kuşu ötüyor Tiz takıyısında Sarı ardıç kuşu ve bülbül Güzeldir gülüm Nasıl ayrılayım ondan Ölüsem götürürler mezarlığa, tahta bir haç dikerler baş uçuma. Gel ziyaretime bir dolunay akşamında, öylece eğil de bak başucundaki haça. Macar Halk Türküsü Bir roman, bir hikaye. Murat Tunçel'in yazdığı Üçüncü Ölüm isimli romanı Uğur Arsanoğlu'nun seslendirmesiyle okumayı bitirdik. Yöneten Ali düşen Kalkar. Teknik yönetmen Hayrettin Özdemir. Bir başka kitapta görüşmek üzere, hoşçakalın.